Çıktığımı başka türlü. Gözlüğü taksam kitabı zor görüyorum. Takmazsam sizi zor görüyorum. En iyisi kitabı iyi göreyim. Sizi görmesem de olur. Bulanık görüyorum. Ancak kitabı doğru görmem lazım sonra. Sakat fetva çıkmasın. Evet. Şimdi ne konuşuyoruz? Kıyamet alametlerinden konuşuyoruz? Bu bapta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 en yüce fi ve sahibi Allah'ın evlerinde Allah'ın adının anılmasına engel olandan daha zalim kim olabilir? Camilerin asıl yapılış gayesi nedir? Orada sohbetler olacak. Tefsir dersleri, hadis dersleri, fıkıh dersleri. Evelce camiler böyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi aynı zamanda neydi? Medreseydi. Ve suffe. suhfe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 Efendim, opalloyu bağlamış bir yerden merkezi sistem, hepsi dinle, cazur-cuzur, cazur-cuzur. Cazur. Çünkü kablolarla gelmiyor ki çoğu yer bozuk. Efendim. E, Hudude eline veriyor biliste. Bunu oku. Orada da efendim, bazen uyan, bazen uymayan konular.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 Aklını fikrini başından alıp Süslere Şekillere takal, takacak Huşu Huzur ibadetin esas gayesi Allahu u Teala ile beraber olma Sağa sola bakmama Kafayı takmama hali Dağılacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir kere Bir seccade de namaz kıldı Onda süsler vardı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 İçinde bulunduğumuz alametlerden Değil mi? Yaşıyoruz şu anda Şu anda yaşıyoruz Ve hakikaten de Efendim bu hususta Çok ihtimam var Önemseme var İnsanlar Bütün sitelerde, bütün şeylerde Sanayi sitelerinde efendim Her yerde güzel güzel camiler Yapmışlar ama burada Cemaate gidilmemesi Bir de aşırı Süslemeye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 Zahiri süslemelere, duvar tezginatına, bilmem ne boyatsına önem verilmeyip Sadece temizliğe ve şartlara önem verildiği zamandaki İslam'ın şevketi, devleti, azameti, heybeti Nerede? Bir de efendim yaldızlamalar, boyamalar, süslemel sanatlarının e, Aşırı icra edildiği ve lakin Cihadın terk edildiği Emr-i bil marufın terk edildiği Davet ve tebliğin ihmal edildiği dönemlerdeki durum Nerede?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 E bütün Kur'anları yakmışlar falan. Böyle Guantanamo'da efendim Amerika'nın üstünde adam diyor ki efendim şahitler bilmem ne Kur'an'a hakaret var. E ben gözümle gördüm diyor. Tuvaletin şeyine tasın içine Kur'an'ı bastı diyor. E dün söylüyor haberler. Dün gece söylüyor. E şimdi senin caminin süslü olması efendim çininin, boyanın güzel olması hüner değil. Senin gücün olması, kuvvetin olması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 İçine al, giren bölge Allah şahı nakşibendler hürmetine inşallah. inşallah Bir an evvel Rabbim acil yardım etsin Müslüman kardeşlerim Her yerde namdunucunda Müslümanlar Efendim gavurun işine geliyor İşine gelmese hemen adamı deviriyor Kendine göre bir adam götürüyor Ama adam orada diktatörlük öbür Müslümanları kırıyor Boşver kırsın kırsın diyor Nasıl olsa kırılan Müslüman diyor Oraya demokrasi lazım değil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 İde azmet ümmeti dünya üzet minha heybetü'l İslam. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. Çok okurdu bu hadisi şerifi. Ne adamdı o be. Ümmetim dünyaya değer verdiği zaman İslam'ın heybeti soyulup alınacak. E sen şimdi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 Kimi anlatacak? Evvela kendini anlat. Kendini anlatamadan kimseyi anlatamazsın. Ve izaret hareketi emrâ bil maruf ve nehi al münkeri emretmez, kötülükten neyetmez, vazet etmez, davetet etmez, tebliyet etmez. Adam'a diyoruz, bir kasetle olsun bir Müslümana bir şey ulaştır. Ondan da aciz. Kendi konuşamıyorsun, bunu dinlet. Ondan da aciz.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 kalp casuslarıdır kalbinize girerler sırrınızı bilirler e şimdi yani biz kimsenin tavuğuna kış demiyoruz kimsenin haline konuşmuyoruz sen benim aleyhime niye konuşuyorsun efendim sen benim aleyhime dedin ki eli sünnetten çıkmış e ne yapayım sen hadisleri inkar ediyorsan ben sana eli sünnetin içine girdi diyemem ki ama ama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 Hz. Muaviye'de cevap evet ya amiral müminin O da kendine güvenen adam yani ha Orada öyle az adam değil yani E peki Niye böyle yapıyorsun diyor Hz. Ömer Radıyallahu ben sana beni karşıla demedim Git orada on kişi kapıda bekliyorsa on Müslümanın işini gör da onlar onları bekletmeye bir lüzum yok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 Bizim maşallah camiler Osmanlıya yaklaştı, herkes Kazım oldu. Ne demek? Anla anlamıyorsunuz işte, mübarek işkembe çorbası herbabu bilir. Herkes Kazım oldu çünkü Kazım Hazretleri çok mübarek adammış, iki minareli cami yapmak Osmanlı'da kimseye serbest değil, ancak selatin cami.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 Ne emredersen yapacağım. Devam et, devam edeceğim, bırak bırakacağım. Yani bu saltanatı. Hazreti Ömer dedi ki radıyallahu anh ne sorsam feci cevapla beni sıkıştırıyorsun dedi. <gülüyor> dedi ki dediğin doğruysa Hazreti Ömer acayip adam. İnkün te inkâne mâ kulte hakkâ innehu lerâyü erib. Dediğin doğruysa çok iş bilen bir adamın görüşü uygundur dedi. Ve inkâne eğer asılsızsa bana karşı özür dileyip de ortalığı yatıştırmak için konuşuyorsan innehu lehud'atu edip çok edebiyatlı bir aldatmacadır dedi yani. İki türlü de çok edebiyatlı çok sanatkar bir yorum yani beni yatıştırmak için. İki tarafta da durum isabet. Hazreti Muaviye ile Femur Emret nasıl yaparsan her şeyi ona göre düzeni yapalım. La amuruka ala enha. Yap da demem, yapma da demem dedi. Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Radiyallahu anh benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyrulan zattan bahsediyoruz. Ve adalet timsalinden bahsediyoruz. Efendim, feraset timsalinden bahsediyoruz.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 Öyle mi? Efendim, ida daha lahadukup, müsjidde falayajiliz, hatta يصلرakaten. İkideki atkılmadan camiye giren oturmasın. Çünkü neden caminin hakkıdır camiye selam vermek, kerahat vakti değilse. Ama inen eslatı saatden tutuk edilmesi acidi turuka. Camilerin yol haline getirilmesi kıyametin alametlerindendir. E şimdi ne oldu camiler? Efendim yol yolu bırak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 Eski camiler. Onun için yeniden eski gayesine dönerse inşallah camiler yol oldu. Camiler ev oldu. Ev oldu. İmam televizyonu <gülüyor> mahfele koydu. Kaptan rahmetli adadım. Beyoğlu'nda bir camide diyor kıldım namazı gibi de baktım mahfelde televizyon. Üst kat mahfel cami. <gülüyor> Doğru gittim de bu nedeni imamı buldum dedi. Yav dedi ev tep bakım var da meşrutada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 Lahımda. Nereye gitti? Yemek lahama gitti. Birisi lokman Hekimi Hakim'i gördü de ne sordu? Dedik efende, Efendimiz Lokman Hazretleri, bu kadar hastalık çıktı, sen hekimsin, tıp sahibisin, Allah sana hikmet öğret. Atısanı bilinmedik hastalıklar zuhret. Bunların sebebi nedir? Hepsi buyurdu yemek artıklarının lahama karışmasındandır. Ne mikrop çoğaldı, ne işe? E şimdi e bu tabaklar çoğaldı.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 sen işte onun için çok sakınıyorsun, sakınan gözüne çöp de Öyle tabağı ayırdın, bardağı ayırdın, çaynağa ayırdın, hijyenik, hijyenik, hijyenik, her zaman sık sık sık sık sık sık Ondan sonra aa çocuk bir mikrop almış. Allah Allah, ya doktor bu neden oldu? Doktor dedi ki, mikropsuzluktan hasta oldu. <gülüyor> Böyle de bir şey var, çok mikrop da lazım dedi, mikropsuz kalınca da hasta oluyormuş. Çünkü mikroplar mukavemet unsurudur. Vücut ona göre ne oluyor? Direnç sistemi üretiyor.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 Dikkat ettiğin, bulaşık deterjanıyla bulaşık makinesinde 40 su şatladığın tabaktan daha temizdir yıkanan el kardeşim. Çünkü bu sabittir. Deri mikrobu hiç tutmayan bir şeydir. Bu vücudun derisi Yıkandığı zaman, tamam mı? En hayırlı kap eldir. Fakat kârım ne be? Adam? Biz Adem oğullarını mükerram kıldık. Neyle diyor? El verdik, yesinler diye.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 aman ya Rabbi ne hadis ya çok sahih hadis ne demek selamlar özelleşecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamı ne buyuruyor İslam'ın en üstünü nedir tutamuttam yemek yedireceğin ve tekraus selam ala men araf temen la tarif. tanıdığına tanımadığına selam vereceksin tanısan da tanımasan da Müslüman olduğu kanaata hasıl olan durumda ne yapacaksın selam vereceksin. Ah hadis evde. La tedhulul cennete hatta tu'minu. İnanmadıkça cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta Birbirinizi sevmeden de iman edemezsiniz. Ya e veladullikum ala şeyin ida fa'aletum ve tahabbtum size bir şey söyleyeyim mi onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. Buyur reçete.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 Yerine ne geldi? Selam değiştirildi. İnnel Yahuda kavmun hüssedun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler çok kıskanç bir millettir. Size en çok üç şeyde kıskanırlar. He? Namazda saf durmanız. imamın arkasında amin demeniz. Bir de birbirinize selam vermeniz. Onun için böyle maçlar, öyle oyunlar, öyle diziler...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 Nereden kazanacağım? Nereye harcayacağım? Derdine düşmesi. Bütün bunlar İslam'ın öğretilerinin tersidir, zıttıdır, hilafıdır. İ İslam iman kardeşliği, iyilikte yardımlaşmayı, takvada birleşmeyi emrediyor. Nerede? Nerede? Nerede? Bütün bu efendim Yahudi Hristiyan taklitleri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 Ben yaslanarak yemek yemem buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen onu ikaz eder. Adam hoca da olsa o sünneti orada terk ettiği için Zekeriye Efendi Hazretleri yaslanarak yeme meselesi. Adam giriyor çıkıyor. Selam yok. Giriyor çıkıyor. Zekeriye Efendi Hazretleri bana dedi ki şunlara dedi anlat. Bunlar sizinle gelen Türklerden, cemaatlerden kardeşleriniz.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 bazı kere yani korkarak adama selam veriyorsun Tipindeki durumda ne bilelim ne çıkacak 72 iki var E şimdi selam ama adam Vâ aleyküm selam diyor Ulan diyorsun ki ben korkarak verdim bir daha mı versem acaba Yani hevesleniyorsun adama Bazı adamda tabii ki milletimiz müslümandır Ekseriyetimiz müslümandır Selam verdiğin zaman vâ aleyküm selam diyebiliyor Ekseriyet itibariyle Bazıda uyuz çıkar <gülüyor> Selam düşmanı çıkar Selamünaleyküm dersin merhaba der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 çok antikadır en az selam verilen yer neresidir diyorum Mekke'dir hepsi hacı kimse kimseye selam vermez Mina, Arafat, Müzdelife milyonlar akar birbirle görüşür selam diye bir şey göremez diye iyi dikkat edin yollarda aa o Nijeryalı o siyah bu bilmem ne sana esselamu aleyküm gezin müşterek dili ya Papağan bile Esselamu Aleyküm dükkanı var. Medine'de Esselamu Aleyküm dükkanı Giriyorsun Esselamu Aleyküm çıkıyorsun Esselamu Aleyküm. Papağına öğretmişler. <gülüyor> Mesela. Yani sen şimdi adam ben bunu tanımıyorum. Arafat, ve Kabe'nin kapılarında, namaz giriş çıkışlarında, ömrede, haçta. Dikkat edin. Birbirini tanıyorsalar selam veriyorlar. Tanımayan milletler birbirine selam vermiyorlar. İşte bu.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 allah Teala bütün istem alemini Kur'an sünnet merkezinde cem eylesin bizi de bu hizmette vesile eylesin allah Teala yardım edenlerin dünya ahiretlerini mamur eylesin amin diyen dillerinizi nar-ı azad azat eylesin amin amin bi hurmet ve Yasin bir nebi ve bi hurmetin nebi'il amin sallallahu ala seyyidina ve ala teslimen rabbil la sallallahu teala aleyhi ve selleme ve ve ashabihi ve Ruhi ruhi nimam tarakani efendi, babae khasıhı, el arvahı, el amat, el el amat. Hadi cema'i ulal-al-ı ala al-kızır efendi, khasaten el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Malik yevmiddin.